وَإِلَى ثَمُودَ ثُمَّ de Kardeşleri Salih'i gönderdik Dedi ki Ey kavmim Allah'a ibadet edin Sizin için ondan başka Hiçbir ilah yoktur O sizi yerden Topraktan yarattı Ve sizin orayı imar etmenizi ve orada Ömür sürmenizi istedi Öyleyse ondan Mağfiret dileyin Sonra ona tevbe edin Şüphesiz ki Rabbim karim Kullarına pek yakındır mücib dualarına mutlaka cevap verendir alhamu ya salih kad kuntifina marcu va qabl hada atanha ana na'budu ma ya'budu azauna wa innana fi shaki minna tad'una mimma tad'una Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda gerçekten ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi atalarımızın tapa geldiği şeylere kulluk etmekten bizi men mi ediyorsun? Doğrusu biz seni, senin bizi kendisine davet etmekte olduğun şeyden kuşku veren ciddi bir şüphe içindeyiz. kavmi in kuntu Salih dedi ki: Ey Kamil. Söyleyin bakalım, Ya Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem. Ve o bana tarafından bir rahmet vermişse, ona isyan edersen bu takdirde Allah'tan gelecek azaba karşı bana kim yardım eder O zaman bana zarar vermekten başka bir şey artırmazsınız <gülüyor> Ey kavmi. İşte bu size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesidir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona bir kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Fakat Semut kavmi bu ikazı dinlemeyerek onu kestiler. Bunun üzerine Salih, yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Bu yalan olmayan bir tehdittir dedi. nihayet emrimiz gelince salihi ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle hem o azaptan hem de o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki kavi, tek kuvvetli olan aziz, kudreti her şeye galip gelen ancak Rabbindir. asbahû <gülüyor> fî diyârihim asbahû fî diyârihim zulmedenleri ise o korkunç ses yakaladı da bulundukları yerde çöküp kalan kimseler oldular. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Dikkat edin. Şüphesiz Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Ve yine dikkat edin. Peygamberlerine isyanları yüzünden Allah'ın rahmetinden uzaklaşan Semud kavmi helak olsun. Ve lekad icat Resulüne İbrahim olsun ki elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde ile geldiler. Selam senin üzerine olsun dediler. Bunun üzerine o da selam sizin üzerinize de olsun dedi. Beklemeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. <gülüyor> "Söyleniyor ki: "Sözlerini dinleyenlerin bir kısmı, Allah'ın melekleridir. Allah'ın meleklerinin bir kısmı, Allah'ın bir çeşit korku düştü. Onlar ise bir şüphesiz ki biz Allah'ın melekleriyiz. Allah'ın ve Lut kavmine azap vazifesiyle gönderildik dediler. Bu sırada İbrahim'in zevcesi Sare ayaktaydı. Bu zalim kavmin helak edileceği müjdesini duyunca bundan dolayı güldü. Biz de ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da bir torun olarak Yakup'u. İbrahim'in hanımı Sare, Vay bana, ben ihtiyar bir kadın, bu kocam da yaşlı bir kimseyken mi doğuracağım? Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. <gülüyor> Melekler dediler ki Allah'ın işine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir ey ev halkı. Şüphesiz ki o hamid, hamd edilmeye yegane layık olandır. Mecid, ihsanı bol olandır. Nihayet İbrahim'den korku gidip, Kendisine müjde gelince Lut hakkında acaba imana gelmezler mi diye bizimle, azap melekleriyle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, çok içli, çok